Ömer Madra'ya bağlanıyoruz ve son izlenimlerini duyuyoruz. Merhaba. Alo, merhaba. Merhaba. Merhaba Tekrar. Şimdi epey önü tempolu dinledikten sonra ilk molaya geldik. Ee, önde de e, arkada da görünmeyecek kadar yüksek bir kalabalık var. Son derece e, canlı ve büyük bir kalabalık duyabiliyor musun? Duyuyoruz. Gayet iyi duyuyoruz. Evet. E, ondan sonra e, ve e, en şeylerden biri. Daha önce söyledik ki, bugün medyada daha, daha önceki günlere göre daha yüksek bir bilgi oldu. Ama atıl bu göze çarpan şey burası böyle sanayi mahallesinin oralardan giderek geçiyoruz malum. Otomotiv sanayi yani şey, bir takım şeyler böyle. Evet. Tam bir sanayi mahallesi aradı. Oradaki insanlar da yolun iki kenarındaki iş yerlerinden filan çok ciddi bir katılımla el sallıyorlar ve dikkatle yüklemekteler ve en çarpıcı noktalarından bir tanesini de bu olduğunu düşünüyorum. Yani yolun her iki tarafında hatta öbür tarafta bir şeritten geçen kamyonlar, ağır araçların, şoförleri de dahil olmak üzere ciddi bir selamlama ve dayanışma, desteşleme şeyi gözüküyor. Yol kenarında da insanlar sıra sıra üzerinde hakikaten gizlislerle destek veriyorlar. Yani hizlis bir bilgisayarlık, umut dolu bir hava olduğu bence gizlisinin yani, en çarpıcı noktalarından bir tanesi olarak kesinlikle söylenebilir. Ee, yani gizlisinin yüksek moralli ve son derece yani bizim manifestosumuzda bir zamanlar Arzilot'un söylediğimiz nazik ve duyarlı insanların olduğuna dair bir şey var. Hiçbir gerilime rastlanmıyor. Ortam anlışa, yüksek kalabalık, yüksek tempolu bir ve yüksek enerji var. Mut bakalım ne olacak ve daha sonra da görüşmek üzere yeni yeri aktarabilirim. Başka programlarda var da da epey bir mesafe var. Demal yeah. tepesinde. De bir çavur kısla eee yapılabilirse tarihin yazıldığı bir an olarak geçecek kayıtlara diye düşünüyorum. Çok Şimdi güzel. Bu kadar sürede İstanbul'a girmiş biliyoruz. Giriş devam ediyor. Dönmekle Çok... de ayrıca Sağla geliyor. onu da söyleyeceğim. Ben evet. ben yürüyenlerden genellikle değen yürüyen biri olurum ama bir kez daha gördüm iyi. Bugün Alp Bulaga ile beraber de tam olarak bu konuyu konuştuk. Öyle mi? Evet. <gülüyor> çok iyi olmuş. Karşı ve yürümek her zaman sağlığa en iyi gelen şey doğru doğru seçilir. Evet. Pazar günü evet. hep beraber yürüyeceğiz. Ee, şimdilik görüşmek üzere diyelim. Evet, çok selamlar. Sağ olun. Evet, adalet yürüyüşündeki Ömer Madra'ya bağlandık ve izlenimlerini dinledik. Şimdi tekrardan programımızın sonuna geldik. Ömer Madra'nın da aktardığı üzere bugün içerisinde çeşitli bağlantılar da olabilir. Siz gene de radyonuzu açık tutun ve bizi dinlemeye devam edin.